Bugünkü programımızın destekçisi Nergiz Yazgan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, geçen hafta konuğumuz Burcu idi. Bu hafta da tekrar Burcu ile birlikteyiz. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Hayata Destek Derneği Genel Sekreteri Açık Radyo'nun eski ekibinden... Ee, ...ve bugün gene İnsani Yardım Zirvesi Türkiye Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları İstişare... Toplantısından biraz bahsedeceğiz. İkinci bölümümüzde Burcu Kuyu bir toplantıya uğurlayacağız. Ve gene Hayata Destek Derneği Suriye Yardım Programı koordinatörü Ali Fuat Sütlü arkadaşımızla görüşeceğiz. Evet, e, biz geçen hafta bu e, toplantıdan, e, istişare toplantısından bahsetmiştik. Sonra da o toplantıya hep beraber katıldık. O toplantının ...çıktıları konusunda biraz... ...dinleyicilerimizi aydınlatalım... ...Burcu, söz sende... E, ...Dünya İnsani Yardım Zirvesi... E, ...2016 yılının... ...Mayıs ayında İstanbul'da... E, ...gerçekleştirilecek... E, bu zirvenin amacı e, hatırlatalım isterseniz e, daha etkili. 26-27 daha... Mayıs iki, 2016. 2016'da evet. e, İstanbul'da olacak Dünya İnsani Yardım Zirvesi. E, Bizde 11 e, Haziran günü e, çeşitli insani yardı Türkiye'den çeşitli insani yardım kuruluşlarının e, katkılarıyla e, ulusal istişare toplantısı çalışma e, gruplarını e, gerçekleştirdik. Ee, bu zirvenin amacı daha etkili, daha kapsayıcı ve daha hesap verebilir bir şekilde insani yardım faaliyetlerini e, gerçekleştirmek ve geleceği şekillendirmek. Bu ciddi bir fırsat. Bu fırsatı e, insani yardım dünyası, e, sadece insani yardım dünyası değil ama e, hükümetler, uluslararası e, kurumlar, Birleşmiş Milletler kurumları. Civi toplum kuruluşları, özel şirketler Akademi evet. e, taban örgütlenmeleri hepsinin e, kullanabileceği e, bir fırsat olarak görmekte e, fayda var. E, 11 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz toplantı aslında... E, Güney Asya ve Orta Asya'ya yönelik bölgesel bir toplantıya e, ulusal düzeyden katkıda bulunmak amacıyla e, yapıldı. E, toplantı sırasında bazı eleştiriler vardı. E, neden daha geniş katılımlı bir toplantı olmadı? E, çünkü Türkiye'deki sivil toplumda hem işte Habitat'tan sonra hem 99'dan sonra. E, çok, 99 depreminden 90, sonra. 99 depreminden sonra e, oldukça aktif bir hale geldi ve bu konuda da. Ee, ...söz söyleyecek çok fazla... Ee, ...hem kişi hem kuruluş var... Ee, ...onların katılımı... E, e, ...sınırlı kaldığı için eleştiriler vardı... ...ama e, bu toplantı... ...daha çok Türkiye'de, e, Türkiye'deki... ...Türkiye'deki... ...insani yardım kuruluşlarının... ...hem Türkiye'de hem de... E, ...uluslararası e, alanda... ...özellikle Güney Asya ve Orta Asya... ...bölgesinde faaliyet gösteren... E, ...kuruluşlarla... ...biraz sınırlı kaldığını... E, ...söylemekte fayda var... Bundan sonraki süreçte e, ulusal e, anlamda ulusal istişare toplantıları, Türkiye'ye yönelik e, raporlar nasıl gerçekleşecek bununla ilgili... ...geçen hafta bir soru sormuştunuz bana... ...süreç nasıl işleyecek diye... Evet. E, ...ben de e, bilemiyorum... ...demiştim... E, ...sonra programı dinleyen arkadaşlarım... E, ...biraz ayıpladılar beni... ...insan çalışıp da gelmez mi yahu... ...neden bilmiyorsun dediler... <gülüyor> ...ama e, görünen o ki toplantıda da onu anladık... ...aslında sürecin tam olarak nasıl yürüyeceği... ...net değil... ...net değil... Evet. E, ...o yüzden en azından kendimi aklamış olabilirim... ...tabii... Ne? Ee, ...bunun tabi çok önemli bir sebebi var... ...çünkü e, Birleşmiş Milletler'in... E, ...tecrübeli grupları, ekipleri e, e, oldukça önceden başlıyor bu tür çalışmalara. Fakat insani yardımla ilgili görevli olan bölüm e, daha yeni oluşturulmuş bir bölüm olduğu için... E, ...onların sözcüleri de e, bana göre senden e, daha bilgisiz gibi davrandılar. Ee, Hatta ben kendilerine dönüp yani ne olacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mi götüreceksiniz... Türkiye'den katılacak sivil toplum kuruluşlarının hangileri olacağına e, onlar mı karar verecek gibi... E, ...iğneleyici bir soru sordum. Evet, evet maalesef böyle yani. E, evet, ev sahipliği anlaşmasını da henüz e, görmeyen e, yüksek düzeyde e, yöneticilerin olduğunu e, görmüş olduk biz de. Evet, hemen ama, ama şey söyleyelim. Yani e, geçen hafta 11 Haziran tarihinde düzenlenen e, toplantıyı... ...organize eden kuruluşlar... ...kimlerdir? O konuda da hemen bir... ...kısaca bilgi Tabii. verelim. O da önemli çünkü. E, Kısatması SİTAP, e, Sivil Toplum Afet Platformu... ...bu platformun... ...üç kurucu üyesi, Hayata Destek Derneği... E, ...Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı... E, ...ve Mavi Kalem... ...Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği... ...SİTAP'ın e, kurucu üyeleri... E, ...ve onun haricinde... E, ...İHH... E, ...ve... Uluslararası e, Mavi Hilal e, Vakfı, Vakfı. E, ve Yeryüzü Doktorları Derneği, e, OÇA'nın desteğiyle. OÇA'da Birleşmiş Milletler İnsani e, Yardım Ofisi. Evet. E, bu kuruluşların katkılarıyla e, gerçekleştirildi e, toplantı. E, toplantının... E, Tabii ki işte giriş kısmında bölgenin bir resmi sunuldu. Güney ve Orta Asya bölgesine dair özel sorunlar nelerdir? İşte bunun geçen haftada konuşmuştuk aslında iklim değişikliğinden bahsetmiştik iklim değişikliğinin afetleri olan etkisi. ...den bahsetmiştik. Ee, bölgede çatışmaların... Çatışma bölgeleri, e, alanları... ...ve e, sivillerin korunmasıyla ilgili ciddi e, sorunların olduğundan bahsetmiştik. E, gıda güvenliği e, ve kaynaklarla ilgili özellikle e, su kaynakları kullanılabilir su kaynaklarıyla ilgili e, bölge ciddi e, sıkıntılar çekmekte. Onun haricinde başka e, kırılganlıklar da var tabii ki Güney Asya ve Orta Asya bölgesine dair bu da e, yoksulluk e, derinleşen yoksulluk e, yoksulluğun olması ve e, şehirleşmenin de getirdiği e, diğer sorunlar e, işsizlik e, vesaire gibi e, sorunlar aslında bölgenin e, başat sorunları olarak e, tespit edilmiş durumda. E, Türkiye'de e, üç bölgeye de aslında katıldığını söylemiştik. E, tekrar etmekte belki fayda var... E, o dünya çapında sekiz farklı bölgeye ayrılmış durumda. Avrupa bölgesine de katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ee, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, bölgesel istişarelerine de katılı Türkiye. Ama asıl resmi olarak bulunduğu bölge ise e, Güney Asya ve Orta, e, Güney ve Orta Asya bölgesel evet, toplantısı. Hatta buna şaşırmıştık. Neden böyle olduğuna e, dair e, ona ilişkin de soru geldi toplantıda. E, yani geografi ...yakınlık çok da söz konusu değil anlaşıldığı kadarıyla... ...hangi ülkelerin hangi ülkelerle ilgili destekte bulunduğu... ...sanki benim anladığım kadarıyla temel kriter haline gelmiş durumda. Ama Türkiye dediğin gibi üç ayrı bölgede de katkılarını sürdürüyor. AFAD tabii bu konuda son derece önemli ve resmi temsili sağlıyor Dışişleri Bakanlığı keza aynı şekilde Birleşmiş Milletler bağlantısı nedeniyle e, temsili sağlıyor ve toplantıdan da anladığımız kadarıyla e, 2016 Mayıs'ındaki toplantıyı da düzenleyecek olan esas olarak e, Dışişleri Bakanlığı ve AFAD olacak herhalde. ...Kızılay da ona destekte de bulunacak. Evet, Kızılay'ın e, STK koordinasyonuyla ilgili e, görev alacağına dair e, bilgilendirmeler Doğru. oldu... E, dolayısıyla Kızılay bu süreci yürütecek. E, biz de sivil toplum afet platformu olarak sürecin e, takipçisi olacağız. E, diğer belki e, sivil örgütlenmeler ve hareketlerle birlikte e, Dünya İnsani Yardım Zirvesi gerçekleşirken e, bir yandan e, paralel oturumlar nasıl gerçekleştirilir, e, nasıl mobilize edilir Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bununla ilgili e, biz önümüzdeki bir sene boyunca e, çeşitli ...çalışmalar içerisinde... E, ...bulunacağız. Evet, e, Bizim e, iki haftadır ısrarla... E, ...aynı konuda program yapmamızın... ...iki tane temel nedeni var. Çünkü ben... E, ...bu 11 Haziran'daki toplantıya... ...davet edilen ve insani yardımla... ...ilgili hatta... ...afetler e, sonrasında... ...ve öncesinde aktif olarak... ...çalışan e, kuruluşların... ...davetli olduğunu biliyorum ama... E, ...katılım e, son derece... ...azdı... Ee, gelecek sene 26-27 e, Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Dünya e, İnsani Yardım Zirvesi e, sivil toplum kuruluşlarının katılımı açısından son derece önemli. Bunu da e, duyurmak için bunu programı yapıyoruz. İkincisi de tabii sınırımızda e, özellikle güney sınırımızda Suriye ile ilgili e, çok ciddi gelişmeler var. Ee, ve e, bu bir haftayı da e, yeni bir e, mülteci e, hareketini e, izlemekle geçirdik. İkinci bölümde de e, üzerinde duracağımız konu o olacak. Ali Fuat arkadaşımızla. Evet. E, 16 Haziran e, tarihi itibariyle yani dün, dün itibariyle. itibariyle rakamlar var. 25 bin e, mültecinin, kişinin geçtiği evet. e, bilgisi var. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre. Bunların 22 bini Suriyeli e, 3000'i de Iraklı e, mülteci şeklinde geçiyor evet. ama detayları tabii ki Alifahattan alacağız. Alacağız. E, bir şeyi de hatırlatalım e, ilgili olan e, dinleyicilerimiz olabilir. E, şu anda e, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gaziantep'te e, ofisi e, merkezi bulunuyor. O nedenle arzu edenler internet üzerinden adresine ve bilgilerine ulaşabilir. Temas kurmak gerekir ise. Evet. Ee, nereden devam edelim? Biraz Şimdi, şu temalardan bahsedelim. Temalardan bahsedelim. Bu bahsedelim. çünkü e, toplantıya e, yani 2016 toplantısına hazırlık açısından da son derece önemli. Ayrıca bir e, ülke yani Türkiye raporu hazırlanacak. O raporun hazırlığı sırasında da bu temalar e, birinci dereceden önemli başlıklar olacak. Evet, beş tane tema vardı bölgeye dair. Türkiye'de, Türkiye İstişare Toplantısı da bu beş temayı ele aldı. Bunlardan ilki çatışma bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak. İkincisi risk azaltma ve müdahaleyi yerli, yerelleştirmek. Üçüncüsü etkilenen topluluklara seç, ses ve seçenek vermek. Dördüncüsü uzun süreli krizler için yeni modeller... Beşincisi ise insani yardım sistemi ve finansmanın geleceği için adaptasyonu olmak üzere beş tane e, konumuz vardı. E, i̇lk konu uluslararası e, insancıl hukuk ve e, çatışmalarda insani yardım faaliyetleri yani çatışma bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılama e, konusunda... ...çalışan gruptan aslında oldukça... ...atölye çalışmaları, atölye çalışmaları yapıldı. yapıldı. Beş ayrı atölye çalışması evet, yapıldı. Evet, aynı anda evet. beş farklı grup aynı anda çalıştı. Sonra da topluca sunuldu çalışma gruplarının çıktıları. ilk yani çatışma bölgelerindeki insan yardım faaliyetleriyle ilgili ilk sorun aslında hukuk... Ki çerçevenin e, yeterli olmadığı konusunda yani daha neler yapılabilir e, uyum ve uygulama konusunda yani aslında bir hukuki çerçeve var ama bu hukuki çerçeve uygulanmıyor. Bunun uygulanması için neler yapılabilir? Özellikle de mülteci tanımının Türkiye tarafından e, kabul edilmesi öncelikli e, hukuki e, çözüm olacak herhalde. E, aynen öyle. Aslında bölgesel bir odamız vardı. Yani merkeze e, Güney ve Orta Asya bölgesini yerleştirdik. Ama tabii ki doğal olarak bütün konuşmalarda e, Türkiye özelliğinden e, konuştuk. Ve işte Suriye ve Irak'taki krizden e, çok fazla örnekler. E... Dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Ben araya girdim. E, Türkiye e, ülke doğusundan... Ee, ...gelenleri mülteci olarak... ...kabul etmiyor. Ee, misafir diyoruz. Misafir onlara. aslında... ...yani evet şöyle... ...geçici koruma... E, statüsü olan e, bireyler aslında. Evet, diyoruz. Diyoruz ama... E, Daha doğrusu Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti diyor bunu. E, diyor. Aslında şey uluslararası hukukta da e, yani Avrupa Birliği'nde de geçici e, koruma e, ile ilgili çeşitli hukuksal çerçeveler var. Türkiye'de bunu alıp e, uygulamaya çalışan ülkelerden bir tanesi ama misafir diye bir tanım bu uluslarar şu yerde yokta e, rastlayamadığımız evet, e, evet. bir kavram ama bizim devlet yetkililerimiz bahsederken onlar bizim misafirlerimiz diyor Evet aslında şey çok enteresan yani bölgede de yani direkt sahaya gidip çalıştığım için de e, şey, şeyi fark ediyorum e, mesela kamu görevlileriyle ya da yerel yöneticilerle konuşurken Suriyeli vatandaşlarımız e, diyor. Diyorlar diyorlar yani evet. tabii ki oy kullanma hakları yok e, ama yani diğer haklara işte eğitim sağlık vesaire gibi e, haklara e, erişimleri bu geçici koruma e, statüsü yönetmeliğiyle e, tanınmış durumda her ne kadar bu haklara ulaşmakla ilgili çeşitli e, çok çeşitli sorunlar olsa da e, kamunun e, yani taşra ile merkezin aslında bakış ...ayrılığı, farklılığı... Ee, ...orada da diktiklerimi... Çok diktik net mi? ortaya çıkıyor evet, değil mi? Evet, evet. çekmiştim. Ee, peki geri dönecek olursak e, yine e, çatışma e, bölgelerinde insani yardım e, çalışmaları nasıl yürütülebilir? Hukuki çerçeveyle ilgili uluslararası bir bildirgenin hazırlanması e, ile ilgili e, bir öneride bulun, e, bulunulmuş ve aslında e, mültecilerle ilgili e, hukuki çerçeve e, daha gelişkin e, olmasına rağmen ülke içinde yerinden edilmiş ee, bireylere yönelik hukuksal çerçeveyle ilgili e, devletlerin e, kendilerini regüle etmeleri anlamında yeni e, hukuksal çerçeveler, yeni maddeler konulmalı e, denildi. Türkiye'de de e, 86-99 yılları arasında e, yerinden edilmişlerle ilgili e, aslında çeşitli akademik çalışmalarda yapıldı. Türkiye'de Türkiye içinde e, konuşulabilecek bir e, konu. E, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler. E, yine aynı e, hukuksal çerçeve bağlamında insani yardım gücünün oluşturulması ile ilgili bir öneri var ve STK'lara bu yardım konusunda yani insani yardım gücüyle ilgili e, aslında biraz şey muğlak insani yardım gücü, uluslararası bir insani yardım gücümü aslında çok şey değil, yani Çok net değil benim için ama böyle bir öneri de var. E, i̇kinci sorun sivilleri daha iyi korumak için e, yerel ve örfi hukuk uygulamaları gibi e, nasıl koruma çerçeveleri yapılabilir? Çünkü, çünkü uluslararası hukuk var, e, uygulanıyor, e, adapte edilmeye çalışılıyor ama... Bir de geçen programda da bahsetmiştim. Uluslararası insancıl hukuku örfi hukuka işte şer'i hukuka ya da İslam hukukundan da temel alıp sivilleri nasıl koruyabiliriz? Yani o tarafa da. Çünkü bunlar e, bölgede önemli. Bölgede çok önemli. Çok önemli. Aynen. Yani belki Avrupa'da ve Amerika'da. Daha Amerika kıtasında bunlar önemli değil ama e, Türkiye'de ve çevre ülkelerde e, son derece önemli. İşte Suriyeliler geldiği zaman çok daha farklı bir hukukla karşı karşıya kalıyoruz. E, bu konuyla da ilgili e, yine e, bir takım önerilerde e, bulunuldu. E, burada da Uluslararası Kızıl Aç Kurumu'nun... İsviçreli bir bir kurum İsviçreli olmaktan o durumdan çıkartılıp daha küresel bir kuruluş hale, hale getirilmesi Kızılay, Kızılaç, Kızıldavut, Yıldızı gibi kurumların oluşturacağı federasyonun öncelikle yetkilendirilmesi gerekiyor ve Avrupa merkezli bir kuruluş kurum olmaktan çıkıp daha küresel bir aktör hale bir dünya kuruluşu haline Gelmesi, gelmesi gerektiğini evet. e, söylüyorlar. E, yerinden e, edilmiş ve mültecilerin hukuki statülerine daha insancıl ve insan merkezli çizilmesi gerektiğini e, söylüyor. E, bu çalışma grubunun çıktıkları. E, üçüncü konu ise e, kadınların, kız çocukların da dahil olmak üzere etkilenmiş insanların e, ihtiyaçları hangi özel şekillerde karşılanabilir diye Burada da yine bilgi aktarımı konusu, daha önce edinilmiş deneyimlerin aktarılmasıyla ilgili öneriler vardı. Koruma programlarında çalışan kadınların sayılarının arttırılması, kadınların yereldeki gruplarda, yerel platformlarda daha aktif rol alabilmeleri için hareketlendirilmesi gibi öneriler vardı. Üçüncü konulardan bir tanesi de... Çatışma alanlarındaki insani yardım organizasyonlarına erişimde devlet ve diğer aktörler nasıl rol oynayabilir? STK'ların e, burada yeri yaklaşımı evet. ne olmalıdır? Ee, burada da STK'ların e, insani yardım diplomasisi konusunda işbirliği yapması ve e, bu işbirliğini oluşturabilecek bir sekreterye oluşturması. E, bu insani yardım diplomasisi e, aslında e, Türkiye'den de pek çok kuruluşun e, son zamanlarda e, oldukça aktif olarak çalışmaya başladığı bir alan kimi şey insani yardım yaklaşımlarına göre tartışmalı bir alan olabilir çünkü sadece ihtiyaç temelli yapılıp çıkılması gereken bir anlayış da var insani yardım alanında insani insan yardım diplomasisi bunu bir adım daha bir farklı bir yere daha götürüyor çünkü geçen programda da söylemiştik siyasi sorunlara e, insani yardım çözümleri bulunmuyor kalıcı barış için insani yardım e, diplomasisinin geliştirilmesi e, gerektiğini e, den de vuruyorlardı e, bir başka e, konu ise e, insani yardım ...organizasyonları riskin yönünü değiştirmede ve etkilenmiş insanlarla kontağı kaybetmeden çalış çalışanların ve ortakların güvenliği nasıl sağlanır? Şimdi uluslararası Kızılhaç Komitesi, ICRC dediğimiz az önce bahsettiğimiz İsviçre, İsviçre merkezli. merkezli kurumun çalışanlarının özel bir imtiyazı var. Ee, özel akreditasyonları var ee, ve e, uluslararası insancıl hukuka tabiler ee, bu çalışma grubu da e, sadece e, ICRC'nin e, imtiyazı değil ama diğer akredite olmuş kuruluşların da insan, insancıl hukuka tabi olması gerektiğini e, söylüyor ama tabi ki e, hukuk çerçevesinde baktığımız zaman ee, uluslararası Kızılay ay Pardon e, Kızılay Kızilaç örgütleri ulusal e, örgütlenmeler e, savaş zamanlarında Aslında e, hükümetlerin askeri e, ihtiyaçlarını da giderecek şekilde e, hükümetlere bağlı olarak e, çalışan kurumlar haline geliyorlar. Tabii ki barış zamanında e, sivil aktivitelere devam ediyorlar. Yani orada nasıl bir çözüm, nasıl bir formülasyon yapılır onu tam olarak bilmiyorum. Bir radikal bir e, şey var. E, öneri. Öneri var. İnsancıl konular güvenlik konseyinin kapsamından çıkartılmalı e, ve ayrı bir insani yardım konseyi kurulmalı gibi bir e, öneri e, de bulunulmuş. Bu da dikkate değer. Evet. İki, e, hızlıca e, ikinci e, temaya Başlangımız... geçelim. İkinci başlığımız ise etkilenen topluluklara seç ve ses ve seçenek vermek. Burada da kültürel farklılıklardan, dil farklarından bahsediliyor. Bu retorik her zaman yani katılımı nasıl sağlarız diye senelerdir konuşulan bir mevzu burada da konuşuldu. Buradaki asıl önemli şey aslında bu katılımı sağlayacak araçlar, metotlar nelerdir? Onları birazcık daha somutlaştırmak gerekiyor. Tabii ki ihtiyaç tespitinde ve profil oluşturmak için ee, özellikle etkilenen bireylerin o süreç içerisinde aktif olarak yer almaları gerekiyor. Yani Türkiye örneğinden bahsedecek olursak, Suriyeli STK'ların, Suriyeli e, bireylerin bu ihtiyaç tespitinde ve projelerin, programların uygulanmasında aktif olarak ee, rol almaları, bunu bunun için elverişli ortam sağlanması gerekiyor. Ee, i̇kinci e, sorun ise bu alan, e, bu şeyde, temada kısa vadeli müdahaleler. Yani e, pek çok uluslararası e, ya da ulusal ...insani yardım kuruluşu... ...sadece kısa dön dönemli... E, ...faaliyetler destekte düşünüyorlar... Bulunuyor. ...ya evet. da destekte bulunuyorlar... ...ama uzun dönemli... Yani ...bir çıkış stratejisi olmadan... E, ...çalışmalara başlanıyor... ...yani bu çok genel... E, ...bütün dünya çapında da bu bu şekilde yapılıyor... ...bir de Ama... geçen toplantıda da üzerinde durmuştuk... ...belirtmiştin... E, ...özellikle... E, ...artık eskisi gibi e, kısa dönemde... E, ...bu insani sorunlar... E, ...bitmiyor... Aksine Afganistan'da da örneğini gördüğümüz üzere 30 yılda aşkın bir süredir hala kamplar devam ediyor. Aynen öyle evet. devam ediyor ve aslında uzun dönemli yani afet olur olmaz ya da çatışma başlar başlamaz bütün yapacağımız müdahaleleri çalışmaları uzun dönemli planlamakta baştan fayda var. Yani kalkınma kuruluşlarının da aslında gün birden itibar hadi bir olmasın ama yani birinci aydan sonra artık bölgede olup. Ee, hem teknik destek vermek, uzun vadeli kalkınma programlarına, iyileştirme programlarına dahil olması ve kapasite arttırımı çok elzem. Üçüncü konu ise savunuculuk ve hak temelli bir bakış. Yine burada insani yardımda ihtiyaç temelli bir e, yaklaşım var. Ama bunu hak temelli olarak nasıl yaparız hem de e, tarafsızlığımızı kaybetmeden e, bu tartışmalar e, vardı bu çalışma grubunda da. Üçüncü çalışma grubunda da risk azaltma ve e, müdahaleyi yerelleştirme e, başlığımız var. E, burada da tabii ki yine retorik aynı şeyleri belki konuşuyormuşuz gibi olacak ama e, koordinasyon ve iletişimin e, öneminden bahsettik. STK-STK iletişimi, kamu STK iletişimi nin arttırılması, bunun için yeni kurulmuş platformlara e, direkt şüpheci olarak bakılmadan e, bakılmaması. Beyana güvenmek. Evet, beyana evet. güvenmekle ilgili önemli e, ciddi kritiklerden bir tanesi de yerel STK'ların aslında alt yüklenici ya da taşeron e, gibi kullanıldığını ya da ulusal STK'ların da öyle olduğunu e, dan e, vuruldu. Çünkü uluslararası STK'lar geliyor, fonları akıtıyorlar, gerçek işi aslında ulusal ya da yerel STK'lar yapıyor. Bu tabii yerel kapasiteyi güçlendirmek anlamında önemli ama bütün algı eğer taşeron gibi yani her zaman e, eleştirdiğimiz, kritize ettiğimiz e, taşeron mantığına dönüşünce e, orada verimli e, ve etkili bir çalışma olmuyor. Üstüne üstlük başka bir sömürü düzeninden de bahsetmek e, mümkün e, yine katılımın öneminden bahsedildi ve bu kapasite desteği yani uzun dönemli yerelde kapasite nasıl arttırılır bununla ilgili e, de önerilerde bulundu. E, üçüncü grubumuz risk azaltma ve müdahaleyi yerelleştirme e, grubu. E, dördüncü grup e, ise uzun süreli krizler için. Yeni modeller. modeller sizin de e, bulunduğunuz katın, grup. katıldığınız grup özellikle psikososyal destek sağlama konusunda kapasite artık geliştirilmeli e, bu çok önemli eğitimden bahsettik e, eğitim hakkına erişim eğer sekteye uğrarsa kayıp nesillerin oluşma. Evet kendi e, dilinde eğitim çok önemli. Kendi dilinde eğitim çok evet. önemli. Aynen. Ee, sizin de uzun uzun tartıştığınız, konuştuğunuz gibi. Ee, çalışma grubunda entegrasyon kelimesi geçiyor ama entegrasyon lafına bilmiyorum. Benim biraz alerjim var galiba. Onun yerine uyum demeyi yani karşılıklı hem işte Türkiye örneğinden bahsedecek olursak Türkiye'lerin Suriyelilere, Suriyelilerin de Türkiye'lilere uyum sağlaması konusu aslında çok gündemdeydi. Evet, grupta benim de katılmadığım bir ...değerlendirmedir bu. Aksine gelenlerin özelliklerinin ön planda tutulduğu bir yeni düzen sağlamak son derece önemli. Evet, diskuru da işte uyum diye yani evet. terminolojiyi oradan evet. kurmakta fayda var. O uyumu faydalı. da kolaylaştıracak olan insanlar olabilir... Onların önünü açmak lazım ama herkesi kendimize benzetme diye bir ciddi hataya düşmemekte fayda var evet. aynen öyle dil konusunda da aynı şey önemli. Ee, bunun içinde toplum merkezleri açılabilir psikososyal destekler sağlanabilir dedik. E, yeni iş alanlarının açılması, bölgede rekabet yaratmayacak yeni, e, yeni iş alanlarının açılmasının e, öneminden bahsettik. Medyanın rolü çok önemli tabii ki bu uyum e, konusunda. E, kamu personelin farkındalığı ve kapasite geliştirme, meslek edindirme ve sürdürülebilir çözümlerin sağlanması, bununla ilgili kampanyalar. Bunlardan bahsettik. E, ve dünyada uygulanmakta olan yeni modeller var tabii ki. Bu modeller çok rahatlıkla koparlandı yalanabilir geliştirilebilir Adapt edilebilir. adapte edilebilir. Ee, özellikle insan kaçakçılığı en son e, son zamanlarda Akdeniz havzasında da çok sık rastladığımız organ ya da fuhuş mafyasıyla ilgili bu göç hareketlenmeleriyle ilgili neler yapılabilir bununla ilgili yeni yasal çerçeveler uluslararası sözleşmeler neler söylüyor bununla ilgili devletlerin bir an önce aslında e, rol üstlenmeleri ve üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerekiyor e, dedik. E, yasal çerçeve çerçevedeki belirsizliklerden burada da bahsettik az önce bahsettiğimiz misafir mülteci işte e, e, sığınmacı e, statüleriyle ilgili tartışmalar vardı. Bunların netleştirilmesi gerekiyor. E, onun haricinde kalkınma programlarının gerekliliği e, bir önceki e, grupta da konuşulmuştu. Gün birden itibaren e, aslında. E, kalkınma da uzun vadeli düşünülerek e, çalışmalara başlanmalı. E, krizler sadece insani krizler değil, politik krizler. O anlamda da yine savunuculuğa, e, savunuculuğun öneminden e, bahsedildi. E, bir başka... E, ...konu sürekli bahsettiğimiz... ...Kamu STK işbirliği e, sorunu da... ...ki bununla ilgili... E, ...TÜSEV'in ciddi çalışmaları var... E, ...onu da biliyoruz en azından... ...Türkiye ve Balkanlar'da... E, ...çalışıyorlar... ...bu e, konuyla ilgili... ...Türkiye'de de bunun daha gelişip yerleşeceğini... E, ...ümit ediyoruz... ...son olarak da insani yardımın... E, ...finansmanıyla... E, ...ilgili... Ee, ...önerilerden... E, ...gözümüze çarpanlar... ...nelerdir diye... ...hızlıca bakıyorum... Ee, ...sizin hatırladığınız bir şey var mıydı? Bakıyorum ee... notlarıma ama... Ha, şu, şu çok önemli. Tabii ki yine Türkiye'den bahsedecek olursak Türkiye'de yardım toplama kanunuyla ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. 2013'te aslında bu konuyla ilgili çalışmalar vardı. Yardım toplama kanunu nasıl değiştirilmeli gibi bir çalışma vardı. Dernekler dairesinin başkanlığının yürüttüğü bir çalışma. Hala Türkiye'deki dernekler eğer kamu yararı ya da vakıflar kamu yararı e, statüsü yoksa e, bildirim önce izin almaları gerekiyor. Şu, şu tarihler Doğru. arasında bu kadar para toplamayı şu amaçla e, gibi bir e, izne, izne tabi. Dolayısıyla ben mesela şu anda bir hesap numarası verip e, bir yardım talebinde bulunamıyorum. Bunun prosedürü e, oldukça uzun. Kamu yararını... E, statüsü de e, ancak Bakanlar Kurulunun onayıyla e, alınabilir gerçekleşebilecek bir şey. E, bu grupta e, ki önemli çıktılardan bir tanesi yine kritize edilen şeylerden bir tanesi eleştirilen şeylerden bir tanesi Birleşmiş Milletler kurumlarının e, kendilerine gelen bütçenin yüzde 65'ini kendilerine ayırması yüzde 35'ini ise e, sivil örgütlenmelere ayırmasını e, eleştirdi, e, eleştirdik ve tabii ki çok ciddi uçurumlar var. Yani insani yardım e, alanında ihtiyaç e, Suriye için rakamlar vardı e, elimizde geçen hafta verdiğimiz geçen hafta da rakamlar. Ee, ben yarısı... hatırladığım kadarıyla tamam. söyleyeyim ee, ihtiyacın ancak. %40'ı karşılanabildi. Ee, o da 3.1 evet. e, milyar gibi bir rakam. %38'i karşılandı. %38'i evet. karşılandı evet. Ee, böyle genel evet. olarak ee, çerçevesini eee soluksuz böyle. bir şekilde bize atölye çalışmalarının 5 ayrı atölye çalışmasının çıktılarını aktardın. Çok teşekkür ederiz. bunları herhangi bir yerde ee, ...yayınlanacak mı? Bundan bilgin var mı acaba? Ee, sitap'ta Hı? yayınlanacağını... E, ...tahmin ediyorum. Evet. E, Sitap.org evet. e, ...sitesinden... ...ulaşılabilir. Yani bugün itibariyle... ...ulaşılamıyorsa bile... Ee, bu hafta içinde Cuma'dan Çok itibaren e, ulaşılabilecek bu konuyla da ilgili arkadaşlarımı gerekli bilgilendirmeyi e, yaparım. Çok güzel. Peki bugün bize ne dinletileceksin? E, bugün Lübnan'dan e, bir müzisyen e, ve e, şarkı yazarı e, hem de söz yazarı... E, vadih es dinleteceğiz. Andak Bahari'ye ya Raes diye e, şarkıda diyor ki ah denizci gemin var mı? E, deniz ki en sevdiğim beni sevdiğime götür denizci. E, Dağlan kumlara yazıyoruz yazılarımızı. E, sevdiklerimizin hasreti bizi lime lime ed ediyor. İnşallah gemiler kıyıya varacak. Umutlarımız ve sevdiklerimizi taşıyan topraklarımızın kokusu bizi çağırıyor. Bir limandan diğerine bizi ülkemize e, ülkemize götür ki toprağımızın kokusunu duyalım. Çok güzel. Evet, Lübnan'dan dinliyoruz. Ondan sonra da seni hemen yolcu edeceğiz ve e, Ali Fuat arkadaşımıza bağlanacağız. E, sana toplantıda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok Burcu. teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, dinliyoruz. İzlediğiniz evet. Birlerine ve benim ve ya Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve şu anda telefon hattımızda Ali Fuat Sütlü arkadaşımız Hayata Destek Derneği Suriye Yardım Programı koordinatörü. Ali Fuat Bey merhabalar. Evet, biraz Burcu'yla, Burcu, Burcu Kuğu'yla yaptığımız görüşme uzun sürdü. Ancak size bağlanabildik. Son durumu merak ediyoruz. Siz düne kadar bölgedeydiniz ve aktif bir şekilde yardım dağıtımında bulundunuz. Nedir özellikle son bir haftalık süre boyunca gözlemleriniz, değerlendirmeleriniz nelerdir? Onları dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Tabii. Ben şöyle özetleyeyim. Diyorum. Esasında Haziran ayı başına itibaren ama belki yoğun olarak son hafta içerisinde Akçakal'ın daha doğusuna doğru olan bölgeden başlayarak çatışmalardan kaçan e, ağırlıklı olarak e, kırsal toplum daha sonra ise e, sen birkaç günde ise e, çatışmaların tel adliyat kentinde sürmesinin e, nedeniyle oraya varmasını nedeniyle kent merkezine varmasını nedeniyle bölgeden e, yoğun bir e, insan e, akımı e, ortaya, ortaya çıktı ve bu insanlar can abimde esasında yakın oldukları en yakın oldukları ee, ...sınır e, e, sinir, sınırlar, sınır türlerine de, doğru yöneldiler ve oralarda da toplamık e, ötesine, yani Türkiye tarafına geçmeye e, çalıştılar. Bunun için e, yardım beklediler. Bu ölçüde alındılar esasında, zaman zaman bekletilseler e, Çünkü Türkiye'nin e, bu konuda bir politika değişikliği var, belki ondan bahsetmek e, gerekiyor. Lütfen, evet. Ee, şimdi Türkiye uzun bir süre 5 yıl süren bir süre kriziyle birlikte biz, e, açık kapı açık sınır politikası izledi. E, bu son yönetmiklerle birlikte bu politika e, değişmiş oldu. E, açık kapı fakat e, yönetilen ve kontrol edilen e, kapı veya sınır politikası yürürlüğe geldi. Bu anlamda e, kontrol bir şekilde kapıların açılıp e, büyük kalabalıktan içeriye alınması politikasına son verilmiş oldu. E, fakat insani bir e, kriz olduğu durumda kontrollü bir şekilde e, sınırların Türkiye tarafına e, alınmaya e, başlandı insanlar. Fakat Akçakale Akçakale Merkez'deki ana kapı yanı sıra daha olan döve dövelen bölgede döve e, geçtiğin olmadığı e, terlerin önüne yığılan insanlar için insanların içeriye ayrılması ile ilgili bir, bir kafa karışıklığı olduğunu gözlük yani insanlar belli bir şeyle bekletildiler e, sanıyorum bu e, politikanın bir uzun bir süre bu kadar uzun bu kadar e, büyük kalabalıktan e, Gelmeyeceğini beklentiydi belki de. Fakat bunlar olarak e, insanlar almış oldular. E, en son rakamlar, e, yine Uluslararası Yüksek Komiserliğinin yerel yetkililerle e, e, elde ettiği rakamlar, akşam kareye haziran ay başından itibaren yoğunlukla alacağı son bir hafta olmak üzere e, 23.000'in bin 23 üzerinde kişinin Türkiye tarafına Türkiye Türkiye topraklarına geçiş yaptığını e, söylüyor. Evet. E, herhalde bugün 25.000 e, diye bir açıklama yaptılar. E, sizinki e, bu, bugüne ilişkin mi yoksa dünkü rakam mı? E, benim rakamlarım. E, dünkü rakamlar fakat şöyle yaklaşmayı tercih ediyoruz bu rakamlar çok çok fazla dalgalandırıyor, hatta yukarıya çıkabiliyor rakamlar. Bu yüzden böyle bir şey bekleyip yani bir süre şey sonra daha net rakamlar elimizde olacak. E, i̇ki gün önce elimizde çok farklı rakamlar vardı e, fakat birleşim eklemiçeci yüksek komiserimiz rakamlı geldiği rakamı da fayans alıyoruz şu aşağıda e, Doğru olabilir. Fakat belki bir hafta sonra 10 gün sonra, bugün itibariyle geçen insan sayısının lanet olarak biliyor olacağız. Ancak yaklaşık olarak evet yani bir yuvalama yaparsak 25 bin yakın insan Türkiye'ye giriş yaptığını kabul etmek zor olmasa gerek. Evet. Şimdi şöyle bir gözlemimiz var ya bazı istatistikler lanet gerekirse gelen insanların sınırıcıların büyük çoğunluğu, yani yetmişin üzerinde çocuk ve kadın. Evet. Ee, ve bu, bu insanlar e, çatışmalardan can halinde kaçıp esasında hemen hemen hiçbir şey almadan e, yola düşen insanlarla e, çok temel e, çok temel ihtiyaçlarla e, sinir kapılarına e, varıyorlar. Bu şu anlama geliyor. E, bunun için de bölge 2 35 dereceye yakın olduğu Hesaba katıldığında öncelikli ihtiyaç şu, e, gıda ve hijyen olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra yani alınanlar için, e, geçen insanlar için ayrıca e, konaklama alanları, e, baktaniye, e, uyumak için, yeri serip uyumak için e, mat, e, şirke gibi malzemeler temel ihtiyaçlar. Çocuklar için e, mama, hani süre çözünürlük, e, yedilebilen mamalarla. Fakat e, bu koşullarda su hijyen konusunda, suyun sağlıklı konusunda, soğuk şartların olduğu bir bölgede, havanın bu kadar olduğu bir bölgede, başlı başına bir tehlike e, oluşturabilecek bir durum olduğu için bunları özellikle e, kaçınıluyor, yardım götüren bütün e, örgütlerce, kolu Fakat temel olarak su, gıda e, ve hijyen ekiplerine ihtiyaç gerekiyor. Evet bu, bu konuda evet. kampanya yürüten kuruluşlar hangileri Şimdi kampanya e, belirli açık bir kampanyadan söz edemeyeceğim. Yani e, bir kampanya yürütüp yardım toplayan kuruluşlardan söz etmek güç. Fakat kendi olanakları var. mevcut e, fan olanaklarını kullanarak e, yani mevcut kendi olanaklarını kullanarak yardımı götüren e, kuruluşlar var. Bunaysa kamu kurumları var e, ve özellikle, yani daha çok siltop üreticileri de uluslararası üreticiler var e, pek çok örgüt orada çalışıyor aslında bir sayı dağıtmak e, e, çok güç fakat 10 civarında veya onunca 10 100 civarla e, kuruluşun böyle çalıştığını söylemek mümkün bunun aslında hayata da hayata desteklenmedi de dahi. Evet. E, şimdi acil olarak e, dağıtılan malzemeler ihtiyaçlara paralel olarak şu e, gıda hijyen kitlerinin yanı sıra battaniye mak gibi e, malzemeler şimdi e, başka bir bilgi evet. e, gelen mülkecilerin e, az bir kısmı kamplara ki bu insanlar e, başka seçenekleri başka olanakları olmayan veya e, çeşitli fiziksel e, sorunları olan hastalıkları olan e, çok e, yani, medical e, hizmete ihtiyaç duyan insanlar kamplara yönlendirildiler onun ben zaten coğrafi yakınlıktan dolayı sınırın iki tarafında akrabalık ilişkilerine de bağlı olarak akrabalarının yanına e, yerleşenler var. Veya tüm bunları tercih etmeyip şirve merkezinde batık geçiren, veya UFA merkeze yönelmeyi, belki oradan başka büyük kentlere yönelmeyi uman e, mültecilerden söz edebiliriz. Ee, bizim bir ve şimdi bölgedeki en azından açısındanın öte tarafında terabiyet kentindeki güç dengesine ve kurulacak belki kurumuzun göreli istikrar ortamına bağlı olarak bir geri dönüş beklentisinin olduğu. Esasında akdale olmasına rağmen kısa özellikle insanların gitmiyor olmasını biz bu şekilde açıklıyoruz. Yani bir geri dönüş beklentisi var. Yani yakın bir yakın gelecekte bir geri dönüş, geri dönüş gözden çok mümkün. bir sürpriz olmayabilir. Evet. E, yalnız e, bildiğim kadarıyla e, işidin e, bölgedeki hakimiyeti e, çok yakın e, coğrafyalarda söz konusu. E, böyle bir e, tehlikenin ortadan kalkması e, kısa vadede e, bekleniyor o zaman. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani şöyle söylemek mümkün, e, bir siyasi analist değilim. E, fakat gözlemlerimiz ve mevcut trend, e, o bölgede Eşid'in gerildiği ve çok e, daha bir alana e, sıkıştığı yönünde. E, veya güne e, çekildiği e, yönünde. Diğer taraftan diğer e, savaşı gruplarının kenti doğru ilerlediği e, yönünde. Dolayısıyla aradaki e, güç dengesinin değişmekte olduğu e, açık. Evet. Veya, veya ideal öyle görünüyor. Mevcut eğilim öyle görünüyor. Bizim gözlemlerimiz buna yani, Bu şekilde devam ederse gel dönüşüm, gel dönüşüm mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Evet şu an itibariyle tabii ki 25 bin gibi yeni bir rakamdan bahsediyoruz ama bunun bir de eveliyatı var. Onlarla birlikte düşündüğümüz zaman çok, çok ciddi bir yerinden olmuş insan topluluğuyla karşı karşıyayız. Ve sizin görebildiğiniz kadarıyla kısa süre içinde geri dönüş mümkün olsa bile mevcut ihtiyaçların karşılanması açısından bölgedeki durumu nasıl değerlendirirsiniz... Ve be, tabii ki belli bir oran sormuyorum ama yani e, özellikle e, vazgeçilemez ihtiyaçların ve acil ihtiyaçların karşılanması açısından e, durumu nasıl değerlendirebilirsiniz, bölgedeki durumu? Açıkçası kısa vadede bir geri dönüş, yani bir dönüş e, beklemiyoruz. Evet. Yani Burada yani özet diyelim ki Akçakale bölgesindeki bölgesinde söz konusu olacak bir geri dönüş bir parça bir su üstten su, uçtan, su geri dönüşe benzer olacak. Fakat daha güneyine Kaban evi çevresine dönüş gibi. Evet Kaban çevresine geri dönüş gibi olacak ama daha güne bir geri dönüşün yakın gelecekte çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Ee, dolayısıyla gelişimde kısa vadede e, sınırlı olacak e, diye bekliyoruz. Yani Türkiye Türkiye'de 2 yıl yakın sürecinin e, uzun süre daha Türkiye'de e, kalacaklar bütün göstergeler bu yönde esasında. Dolayısıyla politikalarında, yardım çalışmalarında e, bu gerçeklik veya eğilim göz önüne bulundurularak e, planlanmasında yarar var. Kanserler aktüelinde e, çalışmaları bu yönde. Bazı eksiklikler olsa bile yani böyle görünüyor. Yani bir geri dönüş durumunda acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak e, sinirin ötesinde de belki e, çalışmalar yapmak gerekebilecek. Yani sinirin ötesinde çalışma olarak olan e, ilgiler açısından. E, o da e, sanıyorum Türkiye sinirine yakın olan e, bölgelerde e, olacaktı daha günümü e, iniş çok mümkün olmayacaktı yani geri dönemlerde onlara yardım geçiren e, kuruluşlar açısından. Evet şu anda e, Akça Kale'den girişleri düşünürsek e, gir, girdikten sonra e, resmi açıklamalara göre e, çocuklar ve kadınlar e, belli bir sağlık kontrolünden geçiriliyor hatta çocukların evet. aşıları yapılıyor. Ee, bu o, gelen herkes için geçerli midir? Sizin bu konudaki gözleminiz nedir? Bizim gözlemimiz e, gelen herkes için geçerli olduğu yönünde. En azından çocuklar için geçerli olduğu yönünde. Fakat e, şunu gözlemde bulundurmak gerekiyor. E, kısa söyle yoğun bir, e, yoğun insan savusu sınırda e, geçişi beklediği için bazı e, bazı anlarda kaydetmenin veya e, veya aşılamanın sağlık kontrolünün geçimi mümkün olmadığı kısa anlar olmuş olabilir. O durumlarda o sağlık kontrolünün geçemeyen veya aşı alamayan çocuklar olmuştur. Fakat bu sağlık kontrolü ve aşılama genel, genel olarak geçerli. Evet. Ee, buradan e, kamplara yönlendirme söz konusu mu? Çünkü biraz önce e, gelenlerin büyük bir kısmının e, ailelerine veya tanıdıklarının evlerine e, gittiklerini, e, köylerine gittiklerini belirttiniz. E, oradan sonra yani bu ilk giriş anından sonra e, uygulama nedir? E, kamplara yönlendiriliyorlar An ancak bu konuda bir zorlama yok. Eğer akrabaları varsa, e, tanıdıkları varsa on onların yanına gidebiliyorlar insanlar. E, bunu da tercih etmeliyip parklarda, kent merkezinde, sokaklarda veya e, Akçakal'e olduğu gibi e, tır parkında vakit geçirebiliyorlar, konak verebiliyorlar. E, dolayısıyla e, zorunlu kamplara yönlendirmek e, söz konusu olmadığı gibi zorunlu akrabaların yanına yönlendirmek de söz konusu değil. Yani dağınık bir e, insan hareketi mevcut bölgede. Bunu takip etmek açısından da zor esasında. Yani yardım götüren açısından başka bir zorluk da bu. Çünkü bu insanın e, tam olarak nereye gittikleri, ne kadar sayıda insanın e, hangi köye, e, ne kadar insanın Haran'a veya Akçakay'da kaldığı, Ufaya geçtiği konusunda e, gövgeler yani şamut gövgeler e, olmuyor. Eğer. Dolayısıyla ...daha orta vadeli çalışmalara yönelik gözlemlerde araştırmalar yapmak gerekecek bu durumda. Evet. Yani tamamına yardım götürüldüğünü söyleyemiyoruz bu durumda. Tabii. Hayata Destek bir Derneği, Derneği'nin bir yardım programı var. Bunun koordinasyonu da sizin üzerinizde. Bu anlamda dinleyicilerimize iletmek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı? Evet. Yani nasıl destekleyebilirler sizin bu programınızı, nasıl yardımcı olabilirler? Sonuç olarak şunu söylüyorum, e, Az önce Burcu da biraz bahsetti esasında. Bu yardım, bireysel yardım yardımlarla ilgili olarak yardım etmek isteyen insanlara yönelik olarak e, ya onlara önelebileceğim şey Hayata Destek Derneği'nin yani göç sitesine giriyor ve oradaki e, yönettiği e, okumaları takip etmeleri e, yani bir banka hesabı vermemiz ve yardım toplamamız mümkün değil ancak destek.org e, e, sitesinde yardımla ilgili olarak e, yapılabilecek yardımlarla ilgili olarak bağışlarla ilgili e, yönlendirmemiz bulunuyor açık bir yönlendirmemiz bulunuyor evet e, bunun dışında e, özellikle duruma ilişkin başka eklemek istediğiniz Herhangi bir notunuz var mı? Evet esasında şunu söyleyebilirim. Bugün sürdürülen çalışmalar, yürüyen çalışma esasında kısa vadeli veya orta vadeli yardım ve rahatlatma çalışmaları. Bunun bir şekilde uzun vadeli kalkınma programlarına, uzun vadeli uyum programlarına dönüştürülmesi gerekiyor. Her ne kadar belki bir gün bu döneceklerini gidip olsak da mevcut olan geleneklerimizi açısından uygun ve uzun vadeli kalkınma çalışmaları zorunlu görünüyor. Yani bu günümüz koşullarında zaten yerel topluluklar için hali hazırda uygun olmaya veya yetersiz olan istihdam olanaklarını olanaklarını ortak ol etmek şeklinde ortak olma şeklinde olmasa bile yeni iş olanakları yaratarak belki de e, Şu anda yaratmaya yönelik politikalar geliştirerek giriştir, giriştir, daha kapsamlı, daha e, yapılan verilmiş yardım çalışmalarına e, odaklanmak gerekiyor. Hiç derece düşmanlaştırıcı söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Çok önemli bu tabii. Çok önemli. Çok önemli çünkü Şöyle bir gerçeklik var. E, Suriye'de buçuk milyon insan e, ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalıyor. Yerinden edilmiş durumda. ülke dışında 4 milyona yakın insan var. E, bu insanlar e, isteyerek e, bu durumda değil de esasında. E, yani bu zorunluğu e, biraz anlayıp e, dış söylemlerden düşmanlaşmak uzaklaşmak çok, lazım. tutumlardan e, uzak, uzak gerekiyor. Evet. Uzaklaşmak gerekiyor. Bu önemli bir konu. E, başka bir konu Şimdi çalışıyor, kamu kuruluşları e, çalışıyor bölgede. Bu iki, bu iki aktörü veya bu iki sektörü birbirine karşı iki alan olarak e, düşünmeyip birbirini tamamlayıcı olabilecek e, sektörler olarak belki alanlar olarak e, yaklaşmakta, kullanmakta yarar var. E, simtoklu mevcutlarının coğrafi kapsamı dar. Yani o büyük e, deniz içerisinde e, simtoklu mevcutlarının çabaları küçük adacıklar olarak Kalabiliyor. Bunu kamu e, gücü ve tamamlamak, e, büyük resmi oluşturmak mümkün. Fakat sivil toplum de hızlı çalışma, esnek çalışma olarakları var. Uluslararası bilgileri, uluslararası deneyimi, uzmanlığa çok hızlı bir şekilde değişme e, Olanakları var, olarak, doğru. Ve, evet, var. E, Dolayısıyla bu iki, iki e, aktörü, iki e, oyuncuyu, yani kamu ve e, STK'yı bilgilerin tamamlayıcı olacak şekilde... Daha işbirliğine e, işbirliğine yakın e, yönlendirmek, yönlendirmek lazım. Gerekiyor. Evet. Ali Fuat Bey çok teşekkür ederiz. Programımızın süresi e, tamamlandı ama e, konuyu takip ediyoruz. Tabii bir kez daha hatırlatalım. Hayata Destek.org'dan e, bölgeye ilişkin ve yardımlara ilişkin bilgileri almak mümkün. Size çok teşekkür ederiz ve kolay gelsin diyoruz. Gülhan Bey ben teşekkür ederim size ve kolay diliyorum. Ee, i̇yi günler efendim. Evet Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bugün iki konuğumuz vardı. Hayata Destek Derneği'nden ee, derneğin Genel Sekreteri Burcu Kuğu ve e, Suriye Yardım Programı Koordinatörü Ali Fuat e, Sütlü. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.